Gezegen Geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Denizhan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ülke koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Maraş'ın Afşin ilçesi Altınelma ve Tanır mevkiinde özel bir firma tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali açık kömür işletmesiyle ilgili ÇED olumlu kararı verildi. Proje dosyasını mevcut iktidarın tüm bilimsel uyarılarına rağmen vazgeçmediği Kanal İstanbul'un da ÇED raporunu hazırlayan firma yaptı. Projeyi inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ÇED olumlu kararı aldı. Bir günden Uğur Şahin'in haberine göre firma hazırlanan ÇED raporunda yer alan bilgilere göre santralin ekonomik ömrü 35 yıl. Raporda santralin kurulmasının amacı enerjideki dışa bağımlılığın azaltılması olarak gösterilirken yerli kömüre ilişkin 2023 hedefi konulduğu hatırlatıldı. Greenpeace'e göre termik santraller bölgede 17 bin Erken ölüme neden olurken özel bir firma hazırlanan ÇED raporunda kömür iyi kullanıldığı takdirde temiz bir yakıt diye iddia etti. Raporda günümüzde temiz kömür teknolojileri kullanılarak kömür tüm dünyada doğayı kirletmeden kullanılabilmekte. Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlık hava ve çevre kirliliğinin tek nedeni olarak kalitesiz kömürlerin gösterilmiş olması dünya üzerinde kötü ya da kalitesiz kömür yok gibi bilim dışı ifadeler yer aldı. Kömür dahil her fosil yakıt karbondioksit salıyor ve iklim krizine neden oluyor. Ortaya çıkan PM2,5 ve PM10 kirleticileri ise akciğer kanseri ve solunum hastalıklarına neden oluyor. Trump hükümeti rutin olarak yapılan kirlilik görüntüleme ve raporlamalara uyulmasının beklenmeyeceği ve bu kurallar çiğnendiğinde herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Kirleticiler COVID-19 salgınını gerekçe olarak gösterdikleri sürece çevre yasalarını görmezden gelebilecekler. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın yani EPA'nın kamu sağlığını tehlikeye atan bu süreçte eyaletlerin kararına saygı duyacak ve şartları değerlendirecek müdahale etmeyecek. EPA yöneticisi Andrew Wheeler, koronavirüsün işletmelerin temiz hava ve su kurallarına uyarken işçileri ve halkı korumasını zorlaştırdığını iddia etti. Wheeler, "Bu geçici karar, içinde bulunan olağanüstü koşullar da insan sağlığı ve çevrenin korunması için verilen hizmetlerle birlikte akıllıca uygulamalar yapılması adına alındı." dedi. Jules ve diğer çevre saloncuları tarafından EPA'ye gönderilen bir mektupta ise bazı yasaların gevşetilmesinin kriz esnasında sınırlı durumlarda mantıklı olabileceğine ancak çevre gerekliliklerinin tamamen örtülmesinin Amerikan halkını tehlikeye soktuğu ifadesi yer aldı. Mektupta zehirli hava kirleticilere ve astım nefes darlığı ve Kardiyovasküler problemleri tırmandıran diğer kirliliklere izin verilmesi solunum yetmezliğine yol açabilir ve kamu sağlığı açısından büyük bir sorumsuzluk dendi. Bir grup halk sağlığı uzmanı, Sigara paketlerinde yer alan uyarılarda olduğu gibi iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini göstermek için de uçak biletleri, enerji faturaları ve benzin pompaları gibi yüksek karbonlu ürünlerde benzer uyarıların konulması gerektiğini savunuyor. Guardian'da yer alan habere göre uzmanlar bu şekilde kullanıcıların satın aldıkları ürün ve hizmetlerin iklim çöküşü üzerindeki etkisinin farkında olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu yöntem hem oldukça ucuz hem de etkili. British Medical Journal'da yayınlanan makale uyarı etiketleri fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan iklim acil durumunun soyut tehdidini şu anda yaşanan etkileriyle birleştirir ve fosil yakıt kullanımının gerçek maliyetine hem görsel hem de sayısal olarak dikkat çeker dendi. Etiketlerin insanları eylemlerinin sonuçlarına daha duyarlı hale getireceğini söyleyen uzmanlar bu sayede insanların fosil yakıtlara ...alternatifleri kullanmaya teşvik edileceğini ve yenilenebilir enerji talebini arttıracağını savundu. Sigara etiketleri aynı zamanda reklamlarda da kısıtlama yapmak ve yasaklamak gibi diğer uygulamalarla pekiştirmişti. Uzmanlar benzer uygulamaların bu alanda da yapılmasıyla beraber yeşil yıkamanın önüne geçilebileceğini söyledi. Anlaşılan fosil yakıtlar tamamen silinecek. University College London'dan epidemiyolog ve kamu sağlığı profesörü Sir Michael Marmot... Koronavirüs krizinin hükümetlerin neler yapabileceğini ve geçmişte alınan politikaların sonuçlarını ortaya çıkardığını söylüyor. Yok oluş isyanı ve Plan B'nin sanal ortamda gerçekleştirdiği röportajda Marmot, son yıllardır hükümetlerin öncelikle hedefi kemer sıkma olurken en kötü senaryonun yaşanma beklentisi de azaldı. Sağlık toplumumuzun doğası hakkında çok temel şeyler söylüyor. Hükümetlerin peşinde koştuğu şey daha da kötü bir toplum yaratmak. Amaçlanan bu olmayabilirdi ama ortaya çıkan sonuç bu. Ancak koronavirüs'e verilen cevap hükümetlerin işleyişine dair yeni bir yolu ortaya çıkardı, diyor Marmot. Covid-19 ile beraber kemer sıkma üzerine olan her şey odaktan çıktı ve kemer sıkmanın bir seçim olduğunu gösterdi. Hükümet koronavirüs krizi bağlamında her şeye para harcayabilir duruma geldi. Ancak iklim krizi yavaş yavaş yaşanan bir mesele olarak görülüyor Ve koronavirüste olduğu gibi bir mücadele şu anda söz konusu değil. Koronavirüs gibi şeyleri değiştirebileceğimizi gösterdi. Statikoya artık geri dönmemeliyiz şeklinde konuştu Sir Marmot. Bakalım koronavirüsten sonra dünya neye benzeyecek? Yoksa eski paradigma ve alışkanlıklarımıza geri mi döneceğiz? Yoksa koronavirüste gerçekleştirdiğimiz seferberlik gibi bu sefer iklim krizine karşı da